18. Ona tabi olmak, ahkâm-ı İslamiyye'yi beğenip seve seve yapmak ve onun emirlerini ve İslamiyet'in kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerini, salihlerini büyük bilip hürmet etmektir ve onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve Allahü Teala'nın emirlerine uymak istemeyenleri sevmemektir.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 Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'anın her harfi için on kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve Kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Yine buyurdu ki: Çocuklarınıza namaz kılmasını öğretiniz. Yedi yaşına gelince namazı emrediniz.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 Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Mürşidin nisa'daki hadisi şerifte, zevcesinin ve çocuklarının haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz buyuruldu. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet kitabında buyuruyor ki: Meşale kızların, kadınların açık gezmeleri haramdır. İnce, dar, süslü, renkli şeylerle örtünerek gezmeleri de haramdır. Böyle gezenler Allahu Teala'ya asi oldukları, günaha girdikleri gibi Bunların başında bulunan baba, zevç, birader ve amcadan hangisi böyle gezmeye rıza verir ise bu da isyan ve günahta ortak olur. Dini İslam'ın temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala, peygamberleri, aleyhiüsalavatü ve islimat, bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman, İslamiyet yıkılır yok olur Allahü Teala Müslümanlara Emri mağruf yapmayı emrediyor Yani benim emirlerimi bildiriniz öğretiniz diyor ve ne hiyanil münker emrediyor Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birbirinize Müslümanlığı öğretiniz Emri marufu bırakır iseniz Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Ve buyurdu ki bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf ve nehy-anil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir. İbn-i Abidin 5. cilt sonunda fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydenin sevabı cihat sevabından çoktur diyor. Hülasa evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekle alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar yapacakları her fenalığın günahı ana baba ve hocalarına da verilir. Tahrim Suresi'nde altıncı ayeti i kerimenin meali şerifi kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da İmanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İslam dinine karşı olanlar da, bu mühim noktayı anladıkları içindir ki, asrımızın en tehlikeli dinsizlik ocağı olan mason ve komünistler, gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dinsiz olarak yetiştirmeliyiz, diyorlar. Masonlar, İslamiyeti yok etmek ve Allahü Teala'nın emirlerinin öğretilmesini ve yaptırılmasını engellemek için gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler. Ve hepimiz bütün kudretimizle iman hürriyeti fikrini dünyaya yaymaya sarılmalıyız. Ve localarımızda verdiğimiz kararları her memlekete yerleştirmeliyiz. Din kardeşliğini yok edip bunun yerine Mason kardeşliği getirmeliyiz dinleri yok etmekten ibaret olan mukaddes gayemize bu suretle kavuşacağız diyorlar o halde müslümanlar din cahillerinin hilelerine yalanlarına aldanmamalı onların okşayıcı aldatıcı yardımsever sözlerine inanmamalıdır müslümanlar birbirlerine emre maruf eder ve nehyi münker eder Bugün, her memlekette, gençlere, kemiklerinin, adelelerinin, ellerinin, ayaklarının, hasılı her uzvunun kuvvetlenmesi, güzelleşmesi ve ahinkli olması için, beden hareketleri, kültür-fizik öğretiliyor ve yaptırılıyor. Beyin çalışmalarının ve ruhi faaliyetlerinin inkişaf etmesi ve tazelenmesi için, hesap, hendese, psikolojik kaideleri ve tatbikatı ve kanlarını harekete getirerek hücrelerini temizletecek egzersiz fizikler ezberletiliyor ve yaptırılıyor. Bütün bunlar ve dünya işlerinde lazım olacak bilgiler bir ders ve vazife haline konup çalıştırılırken dünya ve ahiretin hakiki saadetini ve insanların rahat, huzur ve her türlü inkişaf ve terakkilerini, ve Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazandıracak olan imanın, İslamın, farzların, vaciplerin ve sünnetlerin ve helalin öğretilmesi ve yaptırılması ve haramların ve kâfirliğe sebep olan şeylerin öğretilip, bunlardan sakınılması bir kabahat ve vicdanlara tecavüz şeklinde gösterilirse doğru mu olur? Bugün, bütün Hristiyan memleketlerinde, bir çocuk dünyaya gelir gelmez, buna kendi dinlerinin icaplarını yapıyorlar. Her yaştaki insanlara, Yahudiliği ve Hristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar. Müslümanların imanlarını, dinlerini çalmak ve yok etmek ve onları da Hristiyan yapmak için, sandık doluları kitap, broşür ve sinema filmlerini İslam memleketlerine gönderiyorlar. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselamı Allahü Teala'nın haşa oğlu sanıyor ve Allahü Teala'ya baba Allah baba diyorlar. Yazdıkları romanlarda ve filmlerde Allah baba bizi kurtarır gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki Allahü Teala'ya baba Allah baba diyen kimsenin imanı gider, kafir olur. Müslümanlar böyle hileli filmlere gitmemeli, romanları okumamalıdır. İşte bunun gibi daha nice yollarla gençliğin imanını sinsice çalıyorlar. Bu uğraşmalarına insanlığa hizmet, demokrasi rejiminin bahsettiği bir hak ve hürriyet diyorlar da bir Müslümanın bir din kardeşine Allahu Teala'nın emirlerini hatırlatmasına Din propagandası gericilik ve vicdan hürriyetine tecavüz denirse haksızlık olmaz mı Müslüman olmayanların müslümanlığa karşı nazariyeler fikirler yürütmesi gayet tabii karşılanıp da müslümanların ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri hakiki doğru müslümanlıktan bahsetmesine ve muhammed aleyhisselam'ın ışıklı yolunu göstermesine. İrtica, taasup, gericilik ve yobazlık gibi isimler takarak cürm, bölücülük şeklini vermeye, bu masumları lekelemeye kalkışmak bir gericilik, bir yobazlık, bir taasup değil midir? Bu temiz ruhlu, ileriği görüşlü, ilme, ahlaka, fenne, fazilete koşan faydeli insanlara iptidai, gayretabii adam demek ve müslümanlığı beğenmeyenlere asri aydın ve uyanık insan demek bir kin ve bozgunculuk olmaz mı Bir taraftan din serbesttir Allah ile kul arasına girilmez herkes vicdanının ilhamına göre Allah'ını tanır ve tapar sözünü ileri sürerek emre marufu ve nehi münkeri durdurup ecdadımızdan miras kalan imanımızı söndürmeye çalışıp diğer taraftan Müslümanlığı bozmak, yok etmek için, Yahova şahitleri denilen misyonerlerin, hileler ve planlar ile hazırladıkları zehirli kitap ve mecmualar, yaldızlı ilanlarla, reklamlarla, gençliğin önüne sürülürse, Müslümanlar incinmez mi? Kafirler Müslümanlığı dünyadan kaldırmaya uğraşıyor, bu çalışmalarında öncülüğü İngilizler yapıyor. Bütün gayretlerine rağmen gençlerin Müslümanlığı merak edip araştırmaya başlamasına bile tahammül edemiyerek ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi mescunun sözleri kulaklarına gelince tepeden tırnağa kadar gais, kin ve intikam ateşiyle kızıyorlar. Mecmualarında, gazetelerinde, televizyonlarında sarık, tesbih, sakal resimleri yaparak Hortlatılan kara kuvvet, irtica diyorlar. İmansızlıklarının cezası olarak, vücutları ve ruhları, cehennem ateşinde sonsuz yanacağı gibi, habis ruhları, dünyada da böyle kızıp yanmaktadır. Böyle gazete ve televizyon, çok zararlıdır. Müslümanlar, birbirine hürmet eder, yardıma koşar. Din yolunda, ve dünya işlerinde sıkıntıda görünce kurtarırlar. Ramazan-ı şerife, oruç tutanlara, camilere, ezana, namaz kılanlara, Allah yolunda yürüyenlere sevgi ve saygı gösterir. kuran ı kerim okunurken, sessizce ve saygıyla dinlerler. kuran ı kerimi her kitabın üstünde bulundurup, üstüne bir şey koymazlar. Çalgı ve içki alemlerinde oyun arasında eğlence yerlerinde okumazlar. Uygunsuz okunurken susturamazlar ise dinlemeyip uzaklaşırlar. Kur'anı kerimi veya yapraklarını veya satırlarını veya kelimelerini ve bütün muhterem ve mübarek isimleri ve yazıları, hakir ve aşağı yerlerde görünce kalpleri sızlayıp hemen kaldırırlar. Kul ve hayvan haklarını gözetirler. Kafirlerin, turistlerin de mallarına, canlarına ve ırzlarına saldırmazlar. Vergilerini zamanında öderler. Kanunlara karşı gelmezler. İslam'ın güzel ahlakiyle yaşayarak herkesin sevgi ve saygısını toplarlar. Kafirler ise Kur'an-ı Kerim'i ve Mevlidi ve bütün mübarek isimleri ve yazıları hürmetten. Kıymetten düşürmeye çalışır. Bunları Allahü Teala'nın yasak ettiği yerlerde ve şekillerde okurlar ve okuturlar. Müslümanlığın aşağı gördüğü, pis dediği şeyler arasına yazarlar. Paketlerde, eğlence masalarında, örtü olarak kullanılmaları ve horlanılmaları ve yerlerde sürüklenmeleri için mecmualara, kağıt parçalarına ve gazetelere basarlar temsillerde, mizahlarda, komedilerde, karikatürlerde, filmlerde, plaklarda, televizyonlarda ve radyolarda Müslümanlarla ve din büyükleriyle ve Allahü Teala'nın emirleriyle alay ederler. Bütün buralarda Müslüman olarak pis, gülünç bir serseriyi gösterirler. Yani Müslümanları ve Müslümanlığı tahkir ederek onu sevimsiz ve nefrete şayan olarak tanıtırlar. Müslüman büyüklerine ve Müslümanlığın büyük tanıdığı şeylere çirkin isimler takarlar. Müslümanlar bu gibi gösterileri ve sözleri ve yazıları ve gazeteleri görmeye, dinlemeye gitmemeli ve almamalı ve okumamalıdır. İmanlarını çaldırmamak için çok uyanık olmalıdır. Bir din alimini beğenmeyen veya bir din kitabını kusurlu, hatalı bulan bir kimse eğer namaz kılıyor, oruç tutuyor, haramlardan sakınıyor ise bu kimsenin sözü veya yazısı incelenmeye, o alim veya kitap üzerinde durulmaya değer. Din kitabına, din adamına dil uzatan kimse ibadeti yapmıyor ve haramdan sakınmıyor ise onun sözünün bir iftira, bir din düşmanlığı olduğunu anlamalı ve inanmamalıdır. Din adamlarını rahmetullahi teala aleyhi mescmean Din kitaplarını lekelemek bugün din düşmanlarının adeti ve silahı olmuştur. Alimin kıymetini ancak alim anlar. Günün kıymetini bülbül, altının ayarını kuyumcu, incinin halisini de ancak kimyager anlar. Müslümanlar Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı şeylere almaz, kullanmaz. Dinlemez, okumaz ve bakmaz. Kimseye kötülük yapmaz. Kendine zarar verene karşılık yapmaz. Sabreder. Ona tatlı diliyle, güler yüz ile nasihat verir. Müslümanlar Allahü Teala'nın emrettiği iyi şeyleri öğrenmek, öğretmek ve yapmak için uğraşır. Fen bilgilerini kafirlerde de araştırır. Tarih boyunca insanlığın üstün bir varlık olduğunu düşünemeyenler. İslam dinine düşmanlık etmiş, gençleri aldatmaya uğraşmış ve hiç ummadıkları bir zamanda yıkılıp, o sımsıkı sarıldıkları dünya zevklerini bırakmış, cehenneme gitmişlerdir. Çoğunun ismi unutulmuş, nam ve nişanları kalmamış, fakat İslam güneşi, nurunu dünyaya yaymaya devam etmiştir. Kafirler, dünyanın dışı tatlı, içi acı olan, ve dışı yaldızlı, içi zehirli olan ve başlangıcı hoş, sonu boş olan rahatlığına ve güzelliğine sarılıyor. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in emirlerine yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılmalı ve bu ışıklı yolda ilerlemeye durmadan çalışmalıdır. Dinde sonradan meydana çıkan din düşmanları, dinde reformcular tarafından ve cahil, ahmak kimseler tarafından uydurulan bid'atlerden sakınmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bid'at sahibi olanlara, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri, ibadet olarak, inananlara, yapanlara ve yaptıranlara hürmet eden, dirilerini ve ölülerini met eden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur. Buyuruyor. Her Müslüman hem imanını korumaya, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allahü Teala'ya ve onun Peygamberine inanmayan kafirleri sevmemelidir. Fakat sevmediklerine de kötülük, zulm yapmamalı, kâfirlere ve bidat sahiplerine tatlı dil ve güler yüz ile nasihat etmelidir. Onların felaketten kurtulmalarına, saadete kavuşmalarına çalışmalıdır. Mahseri Canı Canan buyuruyor ki: Kâfirleri ve bidat sahiplerini ve açıkça günah işlemeye devam eden fasıkları sevmememiz emrolundu. Bunlarla konuşmamalı, evlerine, toplantılarına gitmemeli, selam vermemeli, arkadaşlık yapmamalıdır. Zaruret ve ihtiyaç olduğu zaman, zaruret miktarı kadar bu yasaklara izin verilmiştir. Bu zaman, onlarla ihtilat caiz olur ise de, kalbin yine onları sevmemesi lazımdır. Cihat, Cahil ana babaların ve dünya çıkarları için uğraşan papazların ve keyifleri, zevkleri için zulm, işkence yapan şeflerin aldattığı, inlettiği insanları küfürden felaket yolundan kurtarmak, onları güç kullanarak İslam ile şereflendirmektir. Cihat, küfr, işkence ve kötülük içinde yetiştirilmiş, karanlığa atılmış zavallıları. İslam ışığı ile aydınlanmalarına mani olan diktatörlerin, sömürücülerin zararlarını yok etmek için canını malını feda etmektir. İnsanları sonsuz cehennem azabından kurtarmak, sonsuz cennet nimetlerine kavuşturmak için zor kullanmaktır. Cihadı fertler değil, devlet yapar. Fertlerin başkalarına saldırmalarına cihat değil, çapulculuk, barbarlık denir cihada katılamayanın mücahitlere dua etmesi farzdır kâfirler cihat sayesinde zalimlerin işkencelerinden kurtularak iman ile şereflenir İslamiyeti duyup anladıktan sonra iman etmeyenlerden İslam devletinin adaleti altında yaşamayı kabul edenlerin dinine canına malına dokunulmaz bunlar İslam'ın adaleti şefkati altında hür ve rahat yaşar. Cihat sayesinde hiçbir kafir işitmedim. Bilseydim inanırdım diyemeyecektir. Müslümanların cihad etmek için çalışması kuvvetlenmesi farzdır. Çalışmaz, cihad etmezse bütün insanlığa büyük kötülük etmiş olur.